884 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Hudeybiye, günü kendisine baskın yapmak isteyen bir Kureyş cemaatine yumuşak davranması, evet, Hudeybiye günü Resulullah ve arkadaşlarının üzerine Mekkelilerden silahlı olarak 80 kişi gönderildi, bunlar Tenim Dağı tarafından geldiler, maksatları peygamberi ansızın öldürmekti, Hazreti Peygamber onların aleyhine Allah'a dua etti, onların hepsi yakalandılar, Hazreti Peygamber bunları affetti ve o zaman, Mekke'nin göbeğinde, sizi onlara galip getirdikten sonra, onların ellerini sizlerle, Sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur, Allah yaptıklarınızı görmektedir. Fetih, 48.suri 24, ayeti nazil oldu.